Bizim kültürümüzde milli kelimesinin karşılığı dini olarak da anlaşılıyor. Biz böyle öğrendik diyor. Milli piyangoya ve milli takımlara atıfta bulunarak milli kelime milli kelimesinin böyle kullanılması acaba uygun mudur dediler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de millet kelimesi din anlamında kullanılmaktadır. Evet. Fakat bizim Türkçede milli kelimesi ulusal anlamında Kullanılıyor. Yani dini anlamda kullanılmıyor. Onun için spor takımlarına veya herhangi bir kuruluşa milli e, adını vermek dini anlamına gelmez. Kardeşimiz haklı. Kur'an-ı Azimuşşan'daki ifadeye şekilde. göre öyle. Fakat <gülüyor> Türkçe'deki kullanımda ulusal anlamında. Yani Türk milleti, efendim Arap milleti, efendim Kürt milleti, bilmem İspanyol milleti her neyse yani o millete mahsus bir oyun veya bir kuruluş anlamına geliyor yoksa e, şey değil. Dini anlamda değil. O yüzden Ulan bir mahsuru <San'da> yok. O öyledir, mu? doğrudur. Ama Türkçedeki kullanım ulusal anlamındadır. O zaman bir mahsuru yok. Olmaz. Peki evet. hocam.